Edebine, usuluna, dinine, imana sahip olacaksın. Kimden olursan olup, nerede olursan oğlum, Allah-u Teala'nın senin gördüğünü, Allah'ın seni gördüğünü bileceksin. Ve nerede olsun Allah-u her haline vakıf olduğunu bileceksin. Onu hiç mi bileceksin? Yani derisi demek o demek. İmanı yakına yitirmek demek. Yoksa külah giymek var aslında değil. Devreçlik olsaydı tacı da hırka, alırdı ki sonra biz a 40 a diyor Yunus Emre. Külahlar, entayirlen, salvarlar, sakallar değil. Güzel şey bunlar. Libası, evliya, vullah. Fiyat edildi Allah güzel ama bu üzeri ondan değil. Hem zahiren hem batınen Resulullah'ın yolundan yürüyeceksin.